Evet. Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sahbihi ecma'in emma bat Değerli kardeşlerim, Selefi Salihin ile alakalı dersimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta sizlerle beraber isim ve sıfat tevhidi üzerinde durmuştuk. En güzel isim ve sıfatların Allah subhanahu ve teala'ya ait olduğunu hatırlatmıştık. Allah Teala'nın kemal derecede sıfatları olduğunu söylemiş, insanın ise sıfatlarının noksanlık ve ayıplık içerisinde olduğunu da haber vermiştik. İsimlerin ortaklığının sıfatların ortaklığını getirmediğini de söylemiştik. Nitekim Allah işitir, insan da işitir ama işitmeler ortak olsa da sıfat bakımından birbirinden farklıdır demiştik. Allah Subhanahu ve Taala'nın işitmesi sınırsız Dilediği gibi ve kolayca bir işitmedir ama insanın işitmesi ise insandan insana bile değişmektedir. Kimisinde işitme duyuları bile yoktur. Dolayısıyla sıfat ortaklığı olmadığını bu alanda söylemiştik. Yine ehl Sünnet'in isim ve sıfat konusunda çok temel bir kaidesi olduğunu söyledik. Kur'an ve Sünnet Allah hakkında nasıl bir vasıflandırma yapıyorsa o vasıflandırmayı nitelendirmeyi doğruladığını Allah subhanahu ve Taala'yı da bütün noksanlıktan, ayıptan, kusurdan da tenzih ettiğini söylemiştik. Ve bu inancı, bu kaideyi de yedi yola kaçmadan yaptığını söylemiştik. Geçen hafta hatırlarsanız bu temel yedi konudan, yedi tane yoldan bahsetmiştik. Bir tanesi tahrif, tatil, teşbih, temsil, tekyif, tevil. Ve bir de teczim. Bu toplam yedi madde, yedi yola kaçmadan ehl sünnet ve cemaatin iman ettiğini, isim ve sıfatta böyle bir yol çizdiğini söylemiştik. İnhat üzerinde durmuştuk. İnhat sapmaydı. Doğru anlamdan hak bir menheşten, aleykümselam selam ve rahmetullah, sapmaktı kardeşlerim. Sonra tahtil üzerinde durmuştuk. Ve tatilin ise sıfatları iptal etmek, yok etmek, kabullenmemek olduğunu söylemiştik. Yine tahrif üzerinde durmuştuk. Tahrifle biliyorsunuz bozmak değiştirmekti. De doğru anlamı başka bir anlam yükleyerek bozmak değiştirmekti. De. Sonra teklif üzerinde durmuştuk değerli kardeşlerim. Teklif ise değerli dostlar nasıllığını sormaktı. Allah subhanahu ve Taala'nın isim ve sıfatları konusunda Mustafa kardeşim Eli var yüzü var ama eli nasıl yüzü nasıl bu konularda Allah muhafaza sorular yöntemiyle bunları öğrenmeye çalışmaktı. Bunlar da ehl-i sünnetin intikad prensiplerinde olmadığını söylemiştik. Sonra temsil üzerinde durduk. Temsil bütünüyle bir şeyi benzetmekti. Yani Allah subhanahu ve Taala'nın bir ismini ve sıfatını bir beşere benzetmek tıp onun aynısıdır demekti. Bu da yine kardeşlerim kesinlikle şer'an caiz değildi. Bu konuda temel bizim bir kaidemiz vardı. Bu kaidemizi belirleyen delilimiz لَيْسَ şey شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْءُ basir ayetiydi. Hatırlarsanız şura 11. ayet Onun benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir ve görendir. Bu ayeti kerimede iki temel esasa değiniyorduk. Birinci temel esasımız Allah subhanahu ve teala'yı her türlü eksiklik ve noksanlıkla izafe eden her her türlü sıfattan tenzih etmekti. İkinci temel kaidemiz ise burada Allahu Teala'yı işiten ve gören olarak kabul edip onu doğrulamak, layık olan sıfatları Allah'a gerektiği gibi layık görmekti. Bunun üzerinde de durmuştuk kardeşlerim. Sonra da yine en güzel isimlerin Allah'a ait olduğuna dair Araf Suresi 180. ayet-i kerimeyi delil getirmiştik. Vallahi'l esma'ul hustafedu biha ve zeru'llezina yuhidun fi esma'ihi seyczoona ma kanu ya'malun ayetinde geldiği gibi Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarında tevil'e giden, takile giden, en yani sünnet dışı fırkalardan uzak kalmayı emreden bu ayeti de hatırlatmıştık kardeşlerim. Sonra el sünnet ve cemaatın keyfiyet konusunda, nasıllığı konusunda ortaya koyduğu bir tavır vardı, ilke vardı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Burada Allah subhanahu wa ta'ala'ya herhangi bir sıfat verip de Allah-u ta'ala'yı bir beşere benzetmekten uzak kaldığını söylemiştik. Mesela bu konuda bir delilimiz vardı. Kul e-entum e'lemu emille. De ki Allah mı daha iyi bilir, siz mi daha iyi bilirsiniz? Yani Allah subhanahu wa ta'ala'ya yakışmayan bir sıfatı verdiğimiz zaman, biz Allah subhanahu ve teala'ya adeta müşahede etmiş de görmüşüz. Öyle bir sıfat vermiş oluruz. Bunu Allah subhanahu ve teala kabul etmiyordu. Kısacası en son bölümde kardeşlerim nasıllığının Allah-u Teala'nın sorulmayacağını, bizim zatını tefekkür etmekle mükellef olduğumuzu ama kardeşlerim zatının nasıllığını sormakla mükellef olmadığımızı hatırlatmıştık. En güzel ilke şuydu, müteşabihler de, İman etmek, muhkemlerde de amel etmek gerekir. Müteşabihlerde iman etmek, Allah ve Resulünden geldiği gibi doğrulama ama muhkemlerde ise amel etmektir. Bütün bunlar bir usul kaideleridir. Bu akidenin temel dinamikleridir. Eğer bir Müslüman selef olma ve bu akideyi öğrenmek istiyorsa bunlara riayet edecektir. Maalesef günümüzde Müslümanlar bu usulleri bilmiyorlar, tanımıyorlar. Dolayısıyla da akide alanında büyük zaaflar gösteriyorlar. Şimdi geldik sizlerle beraber. ehl ve vel cemaatın bir başka isim ve sıfat konularına değindiği mevzulara bu dersimizde de inşallah Allahu Teala'nın evvel, ahir, zahir ve batın olduğuna değineceğiz. Önce kaldığımız metni bize İbrahim hocamız bir okusun. Metni bitirdikten sonra da bu konuda açıklamalarda bulunmak isteyen kardeşimiz olursa onu da dinleyebiliriz. Sonra da ek, eksik kalan yerleri de tamamlayacağız. Tamam mı kardeşler? Evet İbrahim Hoca. Ehli sünnet vel cemaat, Yüce Allah'ın kendisinden önce hiçbir şeyin var olmadığı ilk, kendisinden sonra hiçbir şeyin bulunamayacağı son, kendisinin üstünde hiçbir şeyin bulunmadığı zahir, kendisinden yakın hiçbir şeyin olmadığı batın olduğuna inanırlar. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. O ilkstir, sondur, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Hadil 3. Evet. Aslında bu metin değerli kardeşlerim, Abdullah Yolcu Hocamızın burada naklettiği bu metin, bu cümle, İmam Müslim'in sahihinde gelen bir hadisin bir bölümüdür. Bakın o bölüm bu şekilde Arapça metin olarak, hadis olarak geliyor. Allahümme entel evvelu feleyse kableke şey ve entel ahiru feleyse ba'deke şey ve entezahiru zahiru feleyse fevkaka şey ve entel batın feleyse duneke şey İşte bu ifadeler bu metin i̇mam Müslim'in sayhinde gelen hadistir değerli kardeşlerim. Bu hadiste bakınız yani şunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Yüce Allah Subhanı ve Taala'nın kendisinden önce hiçbir şeyin var olmadığı Evvel yani ilk, kendisinden sonra da hiçbir varlığın bulunmayacağı ahir yani son, kendisinin üstünde hiçbir şeyin bulunmadığı zahir, kendisinden yakın hiçbir şeyin olmadığı batın olduğunu ne yapıyor? Doğruluyor. Bu şekilde bir metin. Peki bu hadis veya bu metin bize ne anlatıyor? Allah subhanahu ve teala hakkında neler bilmemiz gerektiğini öğretiyor. Bu konuda ekleme yapmak isteyen, Açıklama yapmak isteyen, evet Duan kardeş. Bazen şöyle bir anlayışlar olur ve daha önce bilinmiş olduğunuz şeyler, mesela ahirden maksat, yani görünen zahirden maksat görünen, batında maksat gizli olan şeyler, diye. o lügat anlamda lügat anlamda öyle, zahir mesela görünen, batın gizli saklı kalan, ama bu hadiste gelen özellikle tefsir nasıl olmalı, o ayrı evet, bir şeyin biliyorsun lügat anlamı vardı, bir de ıslahı anlamı vardı. Lugatta zahiren demek bir şeyin görünmesi demek. Ama batınan demek ise gizli saklı kalması. Peki burada evvel derken anlayacağız Allah subhanahu ve Taala evvel, ahir, zahir, batın bunları anlamaya çalışalım. Evet. Evet. Allah ilkdir yani. Evvelde o vardı. O var ki hiçbir şey yoktu yani. Allah evveldir. Ondan evvel hiçbir şey olmadığını Peki olması düşünülebilir mi yani? Çünkü Neden? Çünkü yaratan Evet. yaratan yaratılmaz. Evet. O zaman yani Allah Subhanahu ve Teala yaratan خالıktan önce bir varlığın olması demek sanki halık bundan habersiz başka bir yaratıcı başka varlıklar yaratmış. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bundan habersiz. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın evvel olması hem aklın gerekliliği hem şer'i olarak zaten bu naslar ışığında bir zorunluluktu. Evet buyur hocam. Yani eğer Allah'ın evvel bir şey olmuş olsaydı, haşa ve kella, demek o zaman Allah yaratmış olurdu. Evet. Yani bir yaratan olduğunu bildik, o da bu sefer, yani Allah'ın Rabbiliği ve ilahlığı bu sefer anlaştığı tehlikeye girer. İnsanın tevhid inancı bozulur. Evet. Hatta şeytan insan öyle bir noktaya getirir ki, yani Rabbini kim yarattı hadisi var ya, hı hı. İşte o zaman orada bir lakit okumak gerekiyor. O zaman farklı manalar çıkar. Biz bunu öğreniyoruz ki yani Allah Azze ve Celle evveldir. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Yine o sondur. Yani her şey yok olacaktır. Rabbinin yüzü baki kadar çattı. Rahman Suresi'ne geldiği gibi. O yine bakidir, zahirdir. Allah Azze ve Celle her şeyin üstündedir. Yani yaratmış olduğu bütün varlıklar o sıfatıyla Allah Azze ve Celle'nin en yücede her şeyin üzerinde olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Yine batındır. Yani o şah damarımızdan bize daha yakındır. Yani isim ve sıfatlarıyla. Evet ona geleceğiz. Önce evvel ismi üzerinde durmuş olduk. Dikkat ederseniz kardeşler hadis suresi 3. ayet-i kerim ile Rabbul Alemin kendi hakkında zahir, batın, evvel ve ahir diye isimler veriyor. Ve biz bu isimlerin esma Hüsnü olduğuna iman ediyoruz. Allahu Teala'nın Esmuel Hüsnü en güzel isimlerdir. Ve celaline layık güzel isimlerdir. Evvel dediğimiz zaman o zaman Doğan kardeşimin de bize haber verdiği gibi Allah Subhane ve Teala'dan önce hiçbir varlığın olmadığı ta kendisidir. Allah'tan başka önce hiçbir varlık yoktu. Bu hem şer'i bir delille sabittir hem de aynı zamanda kardeşlerim akli delillerle sabittir. Öncelikle hadis suresi bakın 3. ayet allah Allahu Teala diyor o evveldir. Yani kendinden önce herhangi bir mekanda veya herhangi bir zamanda yaratılmış bir varlık yoktu. Kendinden önce. Yani Allah-u Teala tekti. Ve Rabbul Alemin sonra hikmeti gereği diledi, varlıkları yarattı. O halde onun mutlak anlamda varlığı, vücubiyeti gerekli kıla. İlah ve Rab olmasını gerekli kıla. İlah ve Rabb'ın da kardeşlerim kendinden önce bir başka varlığın kendisi gibi ilahi ve Rab olarak bir sıfat bir vasıf taşıması mümkün değil. Dolayısıyla biz burada şer'i ve akli deliller gereği Allahu Teala'nın e, evvel olduğunu biliyoruz. Bakınız İmam Bukhari'nin Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'u da rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurduğunu biliyoruz. Ken Allahu ve lem yekun şey'un gayruhu ve kan arşuhu ala'l-ma'i ve كتب fi zikri kull şey'in ve khanaq's semawati Allah vardı. Ve kendinden önce hiçbir varlık yoktu. Allah vardı. Ama kendinden önce hiçbir varlık yoktu. İmam Bukhari'den bakın naklediyoruz. Arşı suyun üstündeydi. Kitapta her şeyi yazdı. Kitapta her şeyi yazdı. Ve ketebe fi zikri. Buradaki zikirden maksat kitap. Bundan maksat devhi mahfuz. Levhi mahfuz. Ve bakın ve ketebe fizikli, zikri kulle şeyin. Bütün her şeyi yazdı. Alemde olacak olmayan, şimdi olan mustakbelde olacak ve olmuş olanları şu an kitabı e, lehu mahfuzda ne yapabiliyoruz? Kitabı ı da bu şekilde yazılı olduğunu biliyoruz. Ve vel art. Yerleri ve gökleri de yarattı. O halde Allahu Teala hikmeti gereği var iken sonradan diğer varlıklarını yaratmış oldu. Peki evvelin üzerinde durmuş olduk. Hadis açıkça. Allah-u Teala'nın hiçbir varlığın olmadığını bir zamanda kendisinin olduğunu haber verdiğini ve levh-i mahfuzda da her şeyi yazdığını açık bir şekilde öğreniyoruz. Ayrıca İmam Müslim'de sahih olarak gelen bir hadiste biliyorsunuz yarattığı varlıkların kaderlerini, takdirlerini yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce takdir ettiğini, yazdığını haber veriyor. İmam Müslim'de gelen hadiste Bakın yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce yarattığı varlıkların kaderini 50 bin yıl öncesinden yazdığını haber veriyor. Bu hadis bize neyi öğretiyor? Allahu Teala kaderi yazmıştır ve onlar malumdur, Louhi mahfuzda saklıdır. Ancak insan amel defterine göre yargılanıyor. Kişi yapmadığından dolayı değil, Allah Subhanahu Teala yaptığından. Ettiğinden dolayı hanesine hani o kiramen katibin dediğimiz yazıcı melekler yazdığı andan itibaren Allah kendisini o yazdığından mesul kılıyor. Yaptığından yani Allah mutlak adildir. Yoksa işte ya Rabbi sen kitabı mahfuzda, e, levhi mahfuzda benim kaderimi yazmıştın, e, benim cehennemlik olduğumu biliyordun peki beni niçin yarattın deme hakkı yoktur allah Teala bunu ezeli ve ilmi gereği bilir. Ve ilah nasıl olsun bilmesin. Rab nasıl olsun bunu bilmesin. Yarattığı bütün varlıklardan haberdar olmaması düşünüle bilinir mi? Doğru mu kardeşler? Ama Allah subhanahu ve teala kaderi yazmıştır, çizmiştir bilir. Ne yapacağını, kulunu ne edeceğini bilir. Nerede nasıl yaşayacağını bilir. Hangi amel üzerinde olacağını bilir. Ama ne zaman ki bunları yapar amel defterlerine yazılır çizilir mahşer gününde amel defterlerini verir Rabbul Alemin. Demiyor ki hadislerde ona levh-i mahfuzu takdim ederiz. mi Onların amel defterleri verilir. O andan itibaren bunun itirazı olur mu? Yani mesela bir insanın kendi yazdığı notlarını göz önüne getirebilirsiniz değil mi? İşte bu yazdığın notlar senindir dediğimizde yani insan kendi yazdığı notlarını iyi bilir. Defterini verdiğimizde defterini bilmez mi? Şimdi sizlerin defterleri var. Şimdi sizlerin kitapları var. Kimin defteri, kimin kitabı herkes kendi kitap ve defterini bilmez mi? E o gün mahşer gününde defterler takdim edildiğinde zaten fıtrı yapıları gereği o insanlar defterlerini bilecekler, neler yaptığından haberdar olacaklar. Burada Allah Subhanahu ve Teala'yı suçlamanın ve onu hesaba çekmenin hiçbir zaman şer'i bir delili yoktur ve o bütün her şeyi bilir. Şimdi biraz sonra Allah Allahu Teala'nın ilminde noksanlığı ifade eden Abdullah Aziz da bir örnek vereceğiz inşallah. Bu hadis çerçevesinde göreceğiz kardeşlerim. Şimdi o zaman biz Allah-u Teala'nın kaderi de yarattığına değil mi kaderi de yazdığına ve aynı zamanda şimdiki zamanda olanı ve henüz kişinin yapmadığını ileride yapacağını ve geçmişte yaptıklarını bildiğini söylüyoruz. Hani biz kaderin dört mertebesine değinmiştik. Dört mertebesi var. Bir, geçmiş zamanı bilir Rabbul Alemin. Şimdiki zamanı bilir, henüz şu an yapılmamış olanı bilir, bir de gelecekte yapılacak olanı bilir. Biz bu dört tane kaderin mertebesini iman ederiz. Ancak bazı insanlar böyle inanmıyor. Biraz sonra ona değineceğiz, somut örnekler vereceğiz. Güzel. Peki, ahir nedir ahir? En önemli, <gülüyor> yani en yani, bariz bir ahidesi ee, diyelim nazar ışında olduğu gibi isim ve sıfat üzerinde de. Allah el-evvel derken en üstünde naslar ışığında diyor. Ama yani başkan diyelim bidat ehline baktığımız zaman Allah inancına yani aklında neyahut hevesinden bir inanış ama ehl-i sünnet el-evvel iken, naslar ışığında söyleyerek e, inancını temel kaydeler üzerine bina etmiştir. Yani. Evet. Şimdi biz burada Allah razı olsun hadis 3 dedik sonra İmam Bukhari'den naklettik sonra İmam Müslüm'den naklettik Kur'an ve sünnet çerçevesinde Allah subhanahu ve teala'nın evvel olduğunu kaderi yazdığını levh-i mahfuzda sabit saklı tuttuğunu haber verdik sonra Allah-u Teala'nın evvel olduğuna dair akli deliller getirdik ilah ve Rabb mutlaka evvel olması gerekir bu bir zorunluluk gerekli kılar değil mi bir zorunluluk. bu ilahın ve Rabb'in bir vasfıdır sıfatıdır o evvel olmalıdır Ondan önce bir varlık olabilir mi? Hiç yaratıcıdan önce bir varlık olabilir mi? O Rahman ve Rahim olan Allah yaratılan da değil. doğmadı ve doğurmadı da. Ve o bütün varlıkları sonra dilediği için hikmeti gereği yarattı. Dilediği için hikmeti gereği yarattı. Biz bilmeyiz. Allah bilmem kaç bin sene, kaç milyon sene bilemiyoruz. O bizim aklımızın, irademizin, mantığımızın, fehmimizin, kavramımızın dışındadır. Ama Allah vardı... İşte bu hadiste İmam Buhari'de kardeşler naklettik değil mi? Bakın hadis açıkça Bukhari gibi sahih bir kaynakta "Ken Allahu ve lem şeyun gayruhu Allah vardı ve ondan önce de bir şey yoktu." Evet. Şimdi ahir. Allahu Teala'nın bir başka ismi. Ahir deyince ne anlıyoruz? Ahir. Evet Muzaffer kardeş. Ahir son demektir. Allah Celle Celaluhu yerleri ve gökleri yaratmadan ve kainatı yaratmadan önce görünür ve görünür varlıkları yaratmadan önce vardı. Bunlar yer gö birine geçtirde kıyamet koltuğunda yine olacaktır. Evet güzel. Anladım, güzel. Başka eklemek isteyen var mı? Bu konuda. Ahir deyince Rabbul Alemin yani her şey yok olsa ve hepsi yoktan artık bir varlıktan bir yokluğa geçmiş olsa ama Allah ve Ahir'dir. aslı onun yoklu söz konusu olamaz tüm şeyler yok olur gidebilir ama Allah bakidir ondan başka kimse geride kalmayacaktır bu ne demek evvel olmanın gerekliliği de ahir olmaktır eğer bir şey evvelse kalıcı olarak da onun kalması gerekir bu bir akli zorunluluktur ki zaten hadis süresi 3. ayette Rabbul Aleminin ahir olduğunu öğreniyoruz Burada evet yani, Evet. E, yok olma ölme ortadan kalkma, evet. yani bir canlı bir beşer için geçerli, bir varlık için geçerli. Oysa ki Allah Azze ve Celle de yani hay ve kayyum olduğu için onun onda yani bir şey eksilmesi yok olması, ölmesi mümkün olmadan dolayı her şey yok olacaktır. Ama Allah Azze ve Celle ahirdir ve yani varlığını, cübriyetini muhafaza edecek. Çok tamam. güzel. Peki, zahir nedir kardeşler? Zahir. Allah-u evvel olduğu üzerinde durduk ve ahir üzerinde durduk. Zahir deyince ne anlıyoruz? Zahir. Evet. Zahir, üstün, yüce olmaktır. Yani Allah subhanahu ve ta'ala bütün varlıklarının üzerindedir. Yücedir. Üstedir. Üstündür. Bütün varlıkların, bütün güçlerin, bütün otoritelerin, bütün kuvvetlerin, bütün varlıkların üstündedir. Yani o yücedir. O yarattığı bütün varlıkların, gözünüzün gördüğü bütün varlıkların fevkindedir Nedir fevkinde? Üstündedir. Üstündedir. Ve onun üstünde kimse yücelik bakımından, azamet bakımından kimse yoktur. O her şeye zahirdir. Yani yeryüzünde gözünüzün önüne getirilen hangi bir varlık düşünün, onların hepsini ne yapar Rabbul Alemin? kuşatı verir. Üzerlerine galip gelir. Üstündür. Zahirin anlamı bu batın ise batın ise her varlık onun emdi altında bulunur dilediği bütün varlıklara anında ulaşır ve bir başka tefsirde selef tefsirinde de geliyor bize batından maksat o Allah kuluna en yakındır yani nerede ve nasıl olursanız olun o size yakındır yakınlığı zatıyla değildir ilmiyledir yani Allah şu an benimle beraber mi? şüphesiz ki sizinle beraber mi şüphesiz ki o batın hiçbir varlık yok ki Allah onunla olmasın ama altını çiziyoruz altını çiziyoruz Allah'ın buradaki birlikteliği mailiği demek yani zatıyla değil ilmiyle işitmesiyle görmesiyle bu hablül verit dediğimiz şah damardan bile bize yakındır Kur'an'da geçiyor o size şah damarınızdan yakındır peki nasıl anlayacağız? yani o bizim şu an yanımızda mı? şu an Rabbul Alemin şah damarımızın yanında mı? zatıyla mı beraber? her insanın şah damarının yanında bir Allah varsa haşa ve kella milyonlarca Allah mı var o zaman? bu usulleri bilelim buradaki ayetten maksat o Rabbul Alemin işitmesiyle görmesiyle bilmesiyle sıfatlarıyla beraber kişinin şah damarına yakındır o kulunun ne yaptığını görendir, bilendir, işitendir. Ama Allah zatıyla nedir? Göktedir. Biz diyoruz ya güneş bir tanedir ama güneş aynı anda dünyanın bütün bölgelerine ışığı, ışın ve aynı zamanda ısı verir, enerjisini verir ama o bir tanedir. Ay bir tanedir ama aynı anda bütün her mekana ışığını şavkını yayar değil mi? Allah subhanahu ve ta'ala bir tanedir. İşitme, görme, bilmesiyle de Kullarıyla beraberdir. Bu esasları bilmiyorlar. Kardeşlerimiz maalesef dini bu şekilde öğrenmiyorlar. Öğretilmiyor. Selefin akidesi bu şekilde öğretilse Ümmet-i Muhammed doğru bir akidenin peşinde gider. Ama bugün herkes kardeşlerin böyle inanmıyor. Zamanında böyle çok esprili şeyler anlatıyor. Gencin bir tanesi bir müftü konuşurken Allah her yerde dediğinde hocam Allah Subhanahu ve ta'ala her yerde derken neyi kast ediyorsunuz? allah Teala'nın ben her yerde olduğunu söylüyorum dediğinde, hocam Allah Subhanahu ve ta'ala kullarıyla, zatıyla beraber değil, işitme ve görmesiyle beraber dediğinde, çocuğun üzerine, gencin üzerine yürüyorlar, çocuğu dövüyorlardı. Sen bir Budist'sin, sen bir hainsin, sen bir ehli kitapsın, sen Allah'ın gökte olduğunu nasıl söylersin diye, genci ne yapıyorlardı? Apar topar mescitten dışarı atıyorlardı. Hala da öyle insanlar yok mu? Böyle mutaassıp hocalar yok mu? Yani bu ümmetin, Resulünün, öncelikle Kur'an'ın, Resulünün, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve selef imamlarının, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Tahavinin, İzabd-ı Selam gibi yeni Hanifi alimlerinin, birçok Hanifi alimlerinin, imamlarının takdir ettiği, doğruladığı bu görüşü bugün bu memleketimizde maalesef ilk Hanifi ulemasının doğruladığı gibi doğrulamıyorlar ve kalkıyorlar kardeşlerim. Allah her yerde diyorlar o halde bu görüşler hep yanlıştır, patıldı. Şimdi geldik bu metnimizi de bitirdikten sonra Allahu Teala'nın zatı diye başlayan bölümden devam ediyoruz. Evet, İbrahim hocam sen devam et o bölümden inşallah. Allah Teala'nın zatı diğer zatlara benzemediği gibi sıfatları da aynı şekilde başkalarının sıfatlarına benzemez. Çünkü onun adaşı, dengi ve eşi olabilecek hiçbir varlık yoktur. O yarattığı varlıklarla kıyas edilemez. Dolayısıyla da ehl Allahü sünnet allah Teala'nın kendi zatı hakkında bildirdiği sıfatları temsilsiz kabul ederler ve onu tatilsiz tenzih ederler. Yani allah Teala'nın kendisi hakkında bildirdiği sıfatları kabul ederlerken herhangi bir benzetmeye de başvurmazlar. Onu 90 sıfatlardan tenzih ederken de onun kendi zatını nitelendirdiği sıfatların hiçbirini inkar etmezler. En güzel yüce Allah'ın her şeyi kuşattığına, her şeyi yarattığına. Orada kalalım. Oradan itibaren ondan önceki metni şu an anlamaya çalışacağız. O metni bize kim şer yapmak ister, açıklamak ister. Evet kardeşler, dostlar. Evet. Kısa ve öz bir şekilde başka kardeşlerden, dostlardan. Evet Sedat Hocam. Bu ana Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin zatı hiçbir zata benzemez. Hiçbir şeye denk gelmez. Ve onun adaşı, dengi, eşi benzeri düşünülemez. Yani o canlı veya cansız varlıklarla kıyas edilemez. Evet. Güzel zatına iman etmek lazım. Evet. O halde yani buradaki metinde Allah razı olsun yine temel bir konulara değiniliyor. En sünnet ve cemaat Allah hakkında konuşurken delille, nasla konuşur, Akla asla bir değer, bir hüccet vermez. Yani Allah hakkında bir adaş aramaz, bir benzer aramaz, bir eş aramaz, bir denk aramaz ki zaten mustahimdir. Hem şeran hem aklan. Kur'an ve sünnet nasıl vasıflandırmışsa o şekilde vasıflandırır ve aynı şekilde onu nasıl tenzih etmek gerekiyorsa da o şekilde tenzih eder. Beşere benzetme yoluna gitmez. Akli kıyaslamalarla bir sıfat vermeye kalkmaz. Allah hakkında bilgisi olmadığı sözü söylemez. Kötü zanlara kapılmaz. İmdi noktada Allahu Teala'ya eksik bir sıfat izafesinde bulunmaz. Mesela temsile giderek bir benzetme yoluna giderek Allah hakkında bir sıfat vermeye kalkmaz. Ve bir de tatilsiz iman eder. Yani sıfatları iptal etmeksizin sıfatları tasdik ederek bir iman yolunu tercih eder değerli kardeşlerim. Ancak bazı akılcı hevalarına uyan kimseler, sapık bidat yolda gidenler böyle değildir. Ehli sünnet dışı sapık fırkalara baktığımız zaman genelde hevalarına uygun bir din arayışına girerler örneğin somut olarak bir örnek vermek istiyorum abdun aziz bayımdır geçenlerde bir telefon konuşmasında gençlerle olan telefon konuşmasında şöyle diyor Allah subhanahu ve ta'ala güya ona göre bir kişi evlenmeden önce evleneceği şahsı tanımaz bilmez diyor yani Allah Subhanahu ve Teala yeniden söylüyorum. Bir kişi evlenmeden önce evleneceği o kişiyi bilmez. Yani o evlenen şahıs kim? Kiminle evleniyor? Ta ki evlenir, evlenme gerçekleşir, yani fiil vuku olur bu takdirde bunu bilir. Öncelikle bu inanç Allahu Teala'nın ilminde bir noksanlık ayıplık, kusurluk olduğunu ifade eder. Yani aslında bu bir Mabed-el-Cüheni adında el-Nasrani bir hocadan eğitim alan, sonra da bunu İslam'a sokmaya çalışan, dönemin alimleri tarafından da tekfir olunan Mabed-el-Cüheni'nin düşüncesidir. Ona göre bir şey hudus eylemeden, ameli olarak yaşanmadan, Fiil gerçekleşmeden Allah onu bilmez. Yani Allah bir fiil olmalı bir eylem olmalı bir amel olmalı o gerçekleşmeli o zaman Allah onu bilir. Ama daha öncesini bilmez yani o kulun daha önce ne yapacağını bilmez böyle bir inanca sahip. işte Abdülaziz Bayındır da böyle bir kafir zındık bir insanı takip ederek onu örnek alıyor. Allah bir şey vuku olmadan önce, vuku olacak şeyi öncesinden bilmez ancak gerçekleştiği anda bilir demektedir. Şimdi öncelikle bu cümleyi bir tartışalım değil mi kardeşlerim? Bu konumuzla alakalı, isim ve sıfatla alakalı. En son biz ne dedik bu metinde? Allahu Teala'yı isim ve sıfatlarında noksanlıkla e, ne yapmayacağız? Asla vasıflandırmayacağız allah Teala'nın sıfatlarında bir noksanlık, ayıp ve kusurluk yoktur. Ancak bu Mabedel Cüheni ve onu takip eden Abdülaziz Bayın'dır ve onların yolunda giden bir takım akademik insanlar var. Onların bugünkü iddiaları böyledir. Zaten kader onlara göre yoktur. Kaderi inkar etmişlerdir. Burada bir dipnot düşelim. Abdülaziz Bayın'dır oradaki konuşmasında gencin sorusuna yani burada bu konuda sizin söylediğiniz imamlar mezhep önderleri de söylüyor mu diye sorduğunda geç onları onlar zaten Kur'an'ı tahrif etmişlerdir diyerek büyük mezhep imamları ki bunlar selefin imamlarıdır onları tahkir etmiştir onları küçümsemiştir onlar hakkında zan taşımıştır ve kötü bir iftirada bulunmuştur ve bir yakışmayacak söz söylemiştir ve bu imamların karşısında takılmaması gereken bir tavrı takılmıştır zaten bunlar eğer içlerindekilerini hakkıyla yansıtsalar kimliklerini ortaya koyarlar. Ama korkularından içlerindekini yansıtamıyorlar. Bu dilleriyle dışarıya yansıttıkları bunların birkaç tane batıl ve sapık görüşleridir. Ama bunların Amerika'da olan fikir babaları, Avrupa'da olan fikir babaları, Hindistan'da olan fikir babaları daha açık ve net bir şekilde konuşabiliyorlar. Ve konuşurlarken cesur adımlar atabiliyorlar sapıkça ifadelerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla Amerika'ya iltica ediyorlar. Amerika'nın filansörlüğünde muhafaza altında mülteci olarak yaşıyorlar ve bugün diledikleri gibi konuşabiliyorlar. Bunların web sayfaları var, internet TV'leri var, aynı şekilde özel TV'leri var. Çeşitli özel TV'leri Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun çıkarak Müslümanları sadece Kur'an'ın gerçeğine davet ediyoruz diyerek ki parantez içinde onlar Kur'an'dan uzaklar. Kur'an'ı bile tahrif ediyorlar. İmam Hikmet Teymiye'nin güzel bir sözü vardır. Yani Kur'an ve sünnet ekseninde bakmayıp da Kur'an yeterdir diyenler, Kur'an'dan bile habersizlerdir ve cahillerdir. Çoğunluklarını diyor, görürsünüz diyor, hadisleri bilmezler. Peygamberin diyor, eylemlerini, sünnetlerini, fiillerini tahkir edenler. Yani onları İmam Hikmet Teymiye kendi asıllarında da görmüş, yaşamış. Ki bunların mesela fikir babaları, Ahmet Subhi El Mansur, Mısır'dan kaçmıştır. Akademik düzeyli birisidir. Daha sonra Amerika'da mülteci olmuştur. Bugün Amerika'dan Kur'an yeter diyerekten ne yapıyorlar? Yayınlar yapıyorlar. Zaim ül Kur'aniyin. Kur'ancıların lideri, önderi olarak kendisini tanıtıyor. Ama günümüzdeki akademiklerde de onları takip ediyorlar. Hani Arapçaları var, İngilizceleri var, akademik bilgilere sahipler. İnternet üzerinden veya onların kitapları üzerinden onları tarıyorlar, öğreniyorlar. Türkiye piyasasına pazarlamaya kalkıyorlar. Bunlar sapıkların yolunda gidiyorlar. Sapıklığı hocam bakın dikkat edin satın almak çok kolay. Bir de sapıklığın artık bugün sınırı kalmamıştır. Haddini aşmıştır yani. O halde şimdi bu cümleyi bir tartalım. Allah bir insan evlenmeden önce kiminle evleneceğini bilmiyor demek... Kardeşlerim bu Allah Subhanahu ve ta'ala'ya ilimde bir noksanlık ispat etmek değil midir? Batır bir, batıl bir yola sapmak değil midir? Allah hakkında kötü bir zan ve ona yakışmayan bir sıfatı izafe etmek demek değil midir? Allah ilminde noksanlık olduğunu, Allah'ın ilminde noksanlık olduğunu bir şey gerçekleşmeden önce, ameli olarak gerçekleşmeden önce... Onu bilmiyor demek Allah'ın ilminin eksikliğini, noksanlığını ortaya koymak değil midir? Oysa biz yukarıdaki ayette ne dedik? Bakın hadit 3. Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve huve bi kulli alim. O her şeyi bilendir. Yani bir şey olmadan önce Olmadan önce bir eylem vuku eylemeden önce o vuku anını vukudan sonraki ve vuku etmemiş halini dört mertebeyi de bilir. Bu kadere imanın gereğidir. Levh-i mahfuzda yazılı olanlar Allahu Teala'nın ilminde değil midir? O halde bu bizim akidemizdir. Bu bizim ehli sünnet ve cemaatin inancıdır. İmam Nevevi Rahimahullah Allah ondan razı olsun diyor ki Allah subhane ve teala bir şey Buku olmadan öncesini de anını da sonrasını da bilir diyor. Bu bizim hak mezhebimizin görüşüdür diyor. Selefin görüşüdür. Yani bu iddianın bu bayındırın iddiasının hangi alimler tarafından doğrulandığını sorarsanız bunları doğrulayanlar El Cüheni yolunda giden sapık mu'tezile inancıdır. Sapık mu'tezile inancıdır. Ve bunlar akılcıdır. Bunları şu an bırakın hadisi doğrulamalarını bırakın biz onları geçti Kur'an'ı tahrif etmeye geldiklerini söyleyebiliriz. Kur'an'ın ayetlerini bile anlamakta uzak kaldılar. Bakın Allah ve huve bi kulli şeyin Allah her şeyi bilendir. Rabbunâ men her şeyden haberdardır. Ne oluyorsa, ne olmuyorsa, ne olmuşsa, ne olacaksa her şeyi en güzel bir şekilde bilir değerli kardeşler. Onlar neden böyle bir inanca sahipler? Neden Onlara göre Allah subhane ve Teala cennet ve cehenneme kimin gideceğini bilmez. Allahu Teala cennete ve cehenneme kimin gideceğini bilmez bu inanca göre. Onlar diyor ki Allah kulunu diyor cehenneme gönderecekse niye yarattı? O yüzden diyor bilmez diyor. Kul diyor cennetini ve cehennemini kendi yaratır. Kendi fiiliyle ortaya koyar. Şimdi bizim aslında söylediğimiz cümlelerden bir cümledir bu. Biz ne deriz Allahu Teala'da Kevni bir irade vardır. Ama bizde şerri bir irade vardır. Hani biz buna ne deriz bazı toplumsal bilgiler ışığında, hani külli irade, cüz'i irade. Ama bizim ıslahı anlamda söylediğimiz nedir? Kulda şerri irade vardır. Ama Allah subhanahu ve ta'ala da kevni irade vardır. Yani şerri irade bize tercih hakkı olarak verilmiştir. Kul cennet yolu gösterildiği için cennet yolunda giderse, veya cehennem yolu gösterildiği için cehennem yolda giderse şer'i iradesini kendisine hak olarak tanınan iradesini kullanmış olur. Sonuçta o kullandığının neticesinde yaptığının neticesinde gittiği cennet ya da cehenneme kevni irade hükmetmiştir. Yani Allah subhanı ve ta'lanın hayır olsun şer olsun kevni iradesi ne yapmıştır onu yaratmıştır. Bu bizim usulümüzdür bu bizim akidemizdir. Kader inancına bu kitapta da geleceğiz orada da değineceğiz. Onlar işte cehenneme giden diyor bir insan cehenneme gittiğinde diyor Allah diyor onun cehenneme gideceğini de bilmez. Zaten bilseydi diyor yaratır mıdır diyor. O yüzden bu insanlar kendi eylemlerini diyor insan kendisi yaratır diye inanıyor. Bundan dolayı allah Teala'ya bakın batıl bir felsefeyle bir akımla bir mantıkla yaklaşıyorlar. Kur'an ve sünnetin maslarının dışına çıkıyorlar. Allah o halde kardeşlerim kulunu yarattığı için, yarattığı kulunu öncesiyle, anıyla, sonrasıyla ve geleceğiyle beraber bilir. Bu bizim akidemizdir, imanımızdır. Hangi amel işleyecek? Şu, an ben, şu andan sonra ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nereye dolacağım? Allah-u Teala onu bilmehtedir. Diyelim ki ben programımı yaptım, buradan evime gittim. Evime girdiğim anı mı biliyor Allah? Şu an benim Allah subhanahu ve ta'ala nereye gideceğimden habersiz mi? Böyle bir batıl inanç olur mu? Böyle bir batıl iddia olabilir mi? Hangi selef önder, hangi ehli sünnet alimi bunu söylemiştir? Bunların prof olmaları ne yaza? Eğer maksat etiketse ben de bir üniversite bitirdim, ben de bir camia bitirdim. Eğer bunların profesörlükse amaçları profesör olup da bu inanca sahip olmayan nice güzel, salim, mutlaki insanlar da vardır. O halde kardeşlerim bunlar... Sapık bir insandır ve sapıklığı da göz göre göre satın almaktadırlar. Bu konuya neden girdim? Çünkü konumuzla alakalı. En son ne dedik? Allahu u Teala'yı sıfatlarında noksanlıkla, eksiklikle, ayıplıkla asla vasıflandıramayız dedik. Allahu u Teala ilmiyle her şeyi bilir, görür dedi, işitir dedik. Hangi sıfat olursa olsun kemal derecede dedik eğer sen dersen ki şu an hocam buradan nereye gideceğini Allah bilmiyor ancak gittiğin anda o anı biliyor Allah dedin mi Allahü Teala'nın ilminde noksanlık isaf ediyorsun biz bunu kabul edemeyiz Büyük bir şey, hocam. Yani düşün yani, yaratılan bir insan gideceği yeri biliyor ama onu yaratan Allah onun gideceği yeri bilmiyor. İşte sonuçta böyle. Yani bu cümleyi nasıl anlıyorsunuz? Bir insan diyor. Evlenmeden önce Allah diyor, evleneceği şahsı bilmez. ki evlenen iki eş bir araya gelir evlenirler. Allah o zaman demek ki bunların ikisi evlenecekmiş diye bilir diyor. Batıl. Sapık bir görüş. Ehli sünnet beridir bundan. Dört büyük imam da beridir bundan. Zaten orada konuşmasında açık bir şekilde dört büyük Senef imamına da orada hakaret ediyor. Onları. Geçin onları diyor. Onlar zaten diyor Kur'an'ı tahrif etmişlerdir diyor. Yani bir Kur'an'ı bunlar anlıyor. Allahu Teala'nın gerçekten kabul anemin hakkında verdikleri hükme bakın. Ta'alallah amma müşrikun yüşrikun. Allahu Teala bunların şirk koşmalarından vallaha isnat ettikleri noksanlıklardan beridir kardeşlerim. O halde bunları bu çerçevede bilelim. Evet Ebu Bekir. Hocam bunlar aynı zamanda yani bu sözle Allah'ın yaratma sıfatını da inkar etmiş olmuyor mu? Çünkü Allah her şeyi yaratandır. Yani bir kişinin evleneceğini e, niyet ettiğinde anda o birini yaratan da Allah'tır. Bunu bu sözü söylemek zaten Allah'ın yaratma sıfatını da bir bakımda inkar etmiş oluyor. Tabii tabii tabii. Baktı bir de e, e, ahire şeyin, e, kıyametin kopacağı zamanı bilen... Ki Kıyameti yaratacak olan da Allah'tır. Geleceği bilmediğini, yani Allah'ın haşa, gelecekten habersiz olduğunu iddia etmekle, kıyametin de o zaman Allah'ın bilgisi dışında olacağını kastetmiş oluyor. Yani çünkü çünkü. İnsanlar ne zaman öyleceği de bilmemiş duruma geçtiği. İnsanlar ne zaman öleceğini de bilmeyi duruma. Evet. O daire o şey gibi İnsanlar Doğru. Ee, Allah Utâlanı, Allah insanların ne zaman öleceğinden de Rabbûl Alem'in habersiz, <gülüyor> rızgından habersiz, amelinden habersiz, kimin kimle evleneceğinden habersiz, nerede yaşayacağı, nerede öleceğinden habersiz, nerede öleceği, nasıl öleceğinden habersiz. Bu iddiaların hepsi o zaman bu inancın içerisine ne olur yerleşir. Binlerce soru gelir. O zaman hocam, Yahudi İsrailcilerin ikmelen yaşanmış olmaz mı? Yani Yahudi ve şu an e, bu adamın itikadına göre. Ee, ayda veya farklı gezegenlerde işte şehir yapan çalışıyorlar veya kaçmaya çalışıyorlar. Ee, Allah bunun bundan, bundan habersiz mi? İşte bu sorular ardı ardına gelir. Mesela hepinizin bildiği bir ayet var. Biraz sonra okuyacaksınız. E le men latiful kabir? O Allah bilmez mi kulunu? Yarattığı kulunu bilmez mi? Yani eğer Kur'ansa Kur'an'dan bunlara deliller açıktır. E le ya'lemu men khalaqa ve latiful o Allah yarattığı kulunu bilmez mi? O Allah yarattığı kulunu bilmez mi? O latiftir, habirdir, elbette bilir. Kulunun ne yaptığını, ne yapacağını, ne yapmadığını daha yaratmadan önce ne yapar? Bilir. Allah hani melekleri gönderirken ana rahminde ne yapardı? Onun rızgını, ecelini, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu ve nerede öleceğini ne yapar? Üfler. Tabi onlar hadis inkarcıları. Biz şimdi hadisle de delil getirmiyoruz. Niye? Çünkü hadisi kabullenmiyorlar. Bizim masarımızda hadislerimiz, delillerimiz çok. Kul e entum alem emillah. De ki Allah mı daha iyi bilir? Siz mi? Allah diyor. Allah diyor değil mi? Kul e entum alemu emillah. Siz mi daha iyi bilirsiniz? Kulunu Allah mı? Subhanallah. O halde Kur'an bunları aslında çürütüyor. Kısacası bunlar asırlık bidat ve küfür düşünceleri günümüze yansıtmaya çalışıyorlar. Bunları tanıyalım. Bazı akademik düzeyli sapıklara dikkat edelim. Ben burada salih, muttaki, ilim ehli akademik düzeyli profesörleri ve doçentleri ve hocalarımı saygılanıyorum. anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Ama bu gibi Süleyman Ateş olsun, özellikle Abdülaziz Bayındır olsun, Mehmet Yaşar okuyan olsun. Tam bir sapık bu insanlar. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Mustafa İslamoğlu olsun, Bayrak Bayraktarlığın buna benzer kişiler olsun... Bunlar başlı başına bu ümmetin şu an mutezile ekolüdür. Mutezile. Bunlar şu an gündemlerde medyada çok oldukları için dikkat çekiyor kardeşlerim. Şimdi ilave Evet. Yani bir ayet-i kerime var da yani hadisleri hikâldı diyorlar. Şimdi Bakara suresine bizim bir ayet-i kerime var. Ama Allah azze ve celle ben yeryüzünde bir insan yaratacağım dediğinde, bir halife yaratacağım dediğinde daha yaratılmamış. Ortada bir insan yok. Evet. Melekler diyor ki ya sen yer yüzünde kan dökecek fesat çıkaracak bir topluluk mu yaratacaksın? Daha henüz yaratılmamış insan. Ortada yok, ismi yok. Allah azze ve celle insanı yaratacağını söylüyor. Ve onlar da daha önceki cinler yer yaşamış. Onların fesatlıklarına şahit oldukları için sen yer yüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak bir topluluk mu yarattın dediğinde Allah azze ve celle ben bilirim siz bilmezsiniz diyor. yani o zaman daha yaratmadan biliyor kulunu Öyle yarattığını bilmez o mi o anda Adem Aleyhisselam'a muhalefet edeceğini Allah bilmiyor muydu elbette biliyordu daha insanlar sonradan yaratıldı evet. yani. o halde konu anlaşılmıştır daha ilerlememiz gerekiyor biz burada meramımıza muradımıza mesajımıza ulaştık vermemiz gereken mesajımızı Verdik. Şimdi devam ediyorsun İbrahim hocam. Nerede kaldıysan. en esne sünnet yüce Allah'ın el sünnet yüce Allah'ın her şeyi kuşattığına, her şeyi yarattığına, her canlıyı rızıklandırdığına ve her şeye kadir olduğuna inanır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yaratan bilmez mi hiç? O latif ve habirdir. En ince ayrıntısına kadar her şeyden haberdardır. Mülk suresi 14. Evet bir ayet daha var. Şüphesiz rızık veren sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan yalnız Allah'tır. Zariyat 58. Evet bu e, metinde şunları öğreniyoruz. Öğreniyoruz kardeşlerim Allah subhanahu ve ta'ala e, kudretini, kuvvetini ve rızık verdiğini ispat ediyor. Ve Rabbul Alemin kullun hakkında haberdar olduğunu bize hatırlatıyor. Ele ya'lemu men khalaka ve huve latiful habir. <gülüyor> Yaratan hiç bilmez mi? Elbette bilir kulunun ne yaptığını ne yapacağını bilir ve o latif ve habirdir. En ince latif ve habir. Latif ve habir en ince ayrıntısına kadar her şeyden haberdardır yani habir zaten her şeyi bilen. Bir bilginin eline boyuna, a'dan z'ye en ince ayrıntısıyla bilen bir güzel isimdir ve o Allahu Teala'ya layık olan isimdir. Habirdir. İnallahu <gülüyor> ve razuku zulkuvetil metin. Şüphesiz ki Allah Teala rızık veren sonsuz güç ve kuvvet sahibi olan kendisidir. Yani burada ayette açıkça Allah-u Teala'nın güç ve kuvvet ve mitin sahibi olduğunu da öğreniyoruz. Şimdi bizim üzerinde yoğunlaşacağımız bir konu var. Yine inşallah devam ediyoruz. ehl sünnet vel cemaat. ehl sünnet vel cemaat Allah'ın yedi tat semanın üzerinde bulunan arşa istiva ettiğine bütün mahlukatın üstünde ve onlardan ayrı olduğuna ve ilmiyle her şeyi kuşattığına bunların keyfiyeti nasıllığı üzerinde yorum yapmaksızın iman ederler. Nitekim allah Teala Yüce Kitabı'ndaki yedi ayette bunu açıkça bildirmiştir. Ve bu konuda şöyle buyurmaktadır. Evet. Önce bu metni anlayalım sonra şer'i delillerimize geçelim. allah Subhane ve Teala'nın yedi kat semanın üstünde arşına istiva ettiği konusuna değinelim. Öncelikle istiva nedir? İstiva. Evet. Evet. Evet İbrahim hocam. İstiva İmam Buhari'nin tabinden rivayetine göre istiva demek hocam yukarı üstte oldu manasına gelmektedir. Evet güzel. Başka? Evet Muzaffer kardeş. İmam hocam İmam Ebu Hanife'nin şeyine göre Allah aşağı istiva etmiştir. Allah yerde midir, gökte midir? Bilmiyen verse o kişi kafir olmuştur. Yani istiva yükselmek manasındadır. Evet istiva yükseldi manasının. O halde istiva Kur'an ve sünnetle sabit mi? Sabit. Ayet ve hadisler bize bunu haber veriyor mu? Veriyor. Allah subhane ve ta'ala yedi kat semanın üstünde arşına istiva etmiştir. Allah Kur'an'da biraz sonra delilleri getireceksiniz. Arşından haber veriyor. Kürsüden haber veriyor. İstivadan haber veriyor. Şimdi bunları biz kendimi çıkarttık mı? Çıkartmadı. Bir tane doktor var, şu an doçent oldu, onunla 19 dakikalık bir sohbetimiz olmuştu. Telefon üzerinden diyordu ki, bir dergi çıkartmışlardı, bunlar tarikata meyilli olan bir yapıdı. Diyordu ki, İbn-i Teymiye Allah'a el, yüz, göz isnat ediyor. Allah Subhanahu ve Taala'yı cisimleştiriyor. Allah'a organ isnadında bulunuyor diyordu. Ben bunu okuduğumda, Allah-u Teala bir kolaylık sağladı. Telefonuna ulaştım. 19 dakika konuştum. Dedim ki bu iddianızı İbn Teymiye mi söylüyor, Kur'an ve Sünnet mi söylüyor dedim. Yani Allah-u edi, eli, yüzü, gözü, arşı, kürsüsü buna benzer sıfatlarınla alakalı bilgileri İbn Teymiye kendisi mi uyduruyor kafasından yoksa Kur'an ve Sünnet mi söylüyor? İmam Ebu Hanife hiç bunlara inanmıyor mu dedim. İmam-ı Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbe orada kardeşim yine bir tevili buldu yine cevaplar yetiştirmeye çalıştı kendi kendini çelişkiye düşürdü şimdi burada sormak istiyorum şimdi bu arşın olduğunu istivanın olduğunu biz mi uydurduk Kur'an ne dediyse biz öyle iman ediyoruz zaten İbn-i Teymiye Rahimahullah böyle diyor ben kim oluyorum da diyor yeni bir akide oluşturayım veya İmam Ahmet bin Hanbel kim oluyor da diyor kafasından bir akide oluştursun biz akidemizi nereye dayandırırız Kur'an ve sünneti yani inançlar nereye dayanır? Temel dinamikleri ayet ve hadisi. O halde şimdi biraz sonra istiva ile alakalı delilleri vereceksiniz. İstiva malumdur. Anlamı bizim nezdimizce bilinmektedir. Ve anlamı karar kılmak, yüksekte olmak, yukarı çıkmak, üstte olmak anlamına geliyor. Bu bizim selef önderlerimizin bize anlam bakımından tefsir ettikleridir. Ve İmam Bukhara tabiinden bunları da bize nakletmiştir. Ancak günümüzde bu anlamı Bazıları istila, hükmetti, kuşattı, ele geçirdi olaraktan ne yapıyorlar anlamlandırıyorlar. Yani bugün Kur'an ve sünnet yolunda giden, Selef'in yolunda, ehl Sünnet'in, imamı Ebu Hanife'nin, imamı ı yolunda gidenler, buradaki istivadan maksatın karar kılmak, yüksekli olmak, yükselmek, yukarı çıkmak, üstte olmak olarak anlamlandırırken, Sapık fırka mensupları ve bidatçılar ne diyorlar? Buradaki istivadan maksat istila etti, kuşattı, hükmü altına aldı, bu şekilde anlamlandırıyorlar. Bu anlamlandırma Türkçe maallerde de göze çarpıyor ve bu Türkçe maaller hatalıdır. O yüzden ilk Kur'an-ı Kerim elinizi aldığınızda Taha Suresi 5'e bakın. Rahman arşa istiva etti derse doğrulayın, karar kıldı derse doğrulayın, üstü oldu derse doğrulayın. Eğer istila etti, kuşattı derse o mahalleri terk edin. Onlardan uzak durun. Çünkü onlar Türkçe mealleri akidelerine göre yazmış ve saptırmış ve çaptırmış insanlardır. O halde biliyorsunuz İmam Malik'in istiva ile alakalı anısını. Bir bidatçı genç gelmiştir, sormuştur, istiva nasıldır diye. Yani onun anlamını sormak yerine nasıllığını soruyordu. Ne diyordu İmam Malik rahimahullah İstiva manumdur. Anlamı bizim tarafımızdan bilinir. Ve kefiyyetuhu meçhul, onun nasıllığı meçhuldür bilinmez. Ve su'anü anhu bid'a, onun hakkında soru sormak bidattir. Ve ona iman etmek de vaciptir demiştir. El-i'menü bihi vacip Ve ona iman etmek, doğrulamak, Kur'an ve sünnetin bildirdiği gibi doğrulamakta vaciptir demiştir. İmam Malik'in, İmam Ebu Hanife'den hiçbir farkı yoktu. Aynı asırlarda yaşamışlardı. İmam Ebu Hanife, İmam Malik nasıl akide Doğruluğuna sahipse İmam Şafi'de, İmam Ahmet'te aynı akideye sahiplerdir. Biz de onların yolunda gidiyoruz kardeşlerim. Peki şimdi geldi bu konuda bana delillerinizi ortaya koymaya. Evet İbrahim bu delilleri bir öğrenelim. Rahman arşa istiva etti. Daha beş. Sonra arşa istiva etti. Hadid dört. Bu iki ayetin üzerinde duralım. Mesela bu ayette arş Rahman arşa istiva etti. Rahman Allah subhanehu ve ta'ala'nın güzel bir ismi. Arş biraz sonra değineceğiz. Sema'nın üzerinde olan mekan. Evet. Değerli kardeşlerim şimdi burada arşın olduğunu ve istivanın olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala arşa istiva etti. Ne demek? Üstü oldu. Karar kıldı. Yükseldi. Üstü oldu anlamına geliyor. Yani biz burada bakın İstivanın delilini burada gördü. İkinci delilimiz alel arşı. Sonra o arşa istiva etti. Karar kıldı, üstte oldu, yükseldi. O halde istivayla alakalı delillerimiz de bu. Bir de allah Teala'nın gökte olduğunun açık delilleri geliyor şu an. Onlara değinelim. Evet. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız ki yer çalkalanıp duruyor. Yahut gökte olanın Size taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğreneceksiniz. Mülç suresi 16-17. Evet, güzel. Bakın bu ayet açık bir şekilde Allahu Teala'nın menfis sema, men sema yani semada gökte olduğunu biliyoruz. Gökte derken göğün üstünde. Göğün üstünde yani e, emin tom menfis semai an yaxsif bi kum al arda fahize tamur. Em emin olun, man fi sema'i en yursil <gülüyor> aleykum muhasiban fe seta'nemun keyfe nazir. Hay Gökte olanın, gökte olanın ondan maksat nedir? Allah'ın. Birileri tercüme yaparken meallere parantez içinde meleklerin diyorlar. Bu tercüme yanlıştır. Gökte olanın Allah'ın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Allahu Teala diyor: o zaman bir de bakarsınız ki yer çalkalanıp duruyor. Yahut gökte olanın, bundan maksat nedir? Allah'ın size taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenebilirsiniz. Öğrenirsiniz. Mülk Suresi 16 ve 17. Peki hocam. emintum men fisseme. Men Göktekinden emin mi oldunuz? O göktekinden, gökte olandan. Peki men fisseme'den maksatın melekler değil de men maksatının Allah olduğunu nereden çıkarttınız? Vallahi Resulullah aleyhissalatü vesselam bize söylüyor. En altta bir hadis var. Okuyun bakın Bukhari ve Müslüm'de geliyor. <gülüyor> Hadise bakın ben gökte olan paradaz içinde zaten burada da belirtilmiş. Bakın burada nasıl geliyor? Men fisseme, Arapça metne bakın. En sonunda men fisseme, Arapça Kur'an'da nasıl geliyordu? Men fisseme, Yani hadiste geldiği gibi aynı lafız Kur'an'da da geliyor. Yani Kur'an'daki bu lafız menfisme, Bukhari ve Müslümin ele, ele te'menuni ve ene eminu men fisseme. Hadisinin lafzında da aynı şekilde geliyor. Demek ki o halde Kur'an'daki o lafzı bize en güzel tefsir eden kimdir? Peygamber. Peygamber orada Allah diyor. Menfis yeme'den maksat Allah. Bizleri yere geçiren kim kardeşler? Allah değil mi? O halde biz burada Allah-u Teala'nın gökte olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Diğer ayete geçelim. Fatır 10. Güzel sözler ancak ona yükselir. Onları da Allah'a salih amel yükseltir. Fatır 10. İleyhi yes'adul kelimu tayyib vel amel salih yerfa'uhu Güzel sözler ancak ona yükselir. İnmez. Güzel söz, salih amel ona yükselir. Bir şeyin yükselmesi nereye doğru olur? Yukarıya doğru, semaya doğru olur. E o zaman demek ki Allah subhanahu ve teala semanın üstündeki ameller ve sözler ona yükseliyor. Bu açık bir delil. Kur'an'ın mesela Allah diyor ki İnne zikre. Allah diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. İndirme nereden olur? Yukarıdan aşağıya doğru. يَسَعَدُ يَسَعَدُ demek ki yukarı çıkar demek. Yani burada يَسَعَدُ ona çıkar çıkar bir şey çıkarken nere çıkar? Asansör alttan yukarı çıkar. Ama üstten aşağıya doğru iner. O halde kardeşlerim burada yan Allahutaala'nın yine gökte olduğunu öğreniyoruz. Yani bizim inancımız Allah her yerdedir değil. Allah göktedir. Biz bunu söylerken vahhabi olmuyoruz. Eğer birileri İmam Ebu Hanife'ye de vahabi diyecekse iyi olsun desinler. İmam Ebu Hanife vahabi miydi? İmam Şafi Vahabi miydi? Yani bu inanç Vahabilik İmam Ebu Hanife en büyük Vahhabi, İmam Şafi en büyük Vahhabi, İmam Malik en büyük Vahhabi, İmam Ahmet en büyük Vahabi. Doğru mu kardeşler? Yani bu inançlar usulen ortaya koyalım. Yiğit olalım. Biz bir hizbe bir hocaya bağlılığımızdan dolayı dinimizi ahidemizi satmayalım. Dünyanın bütün her şeyi elimizin tersiyle itilip atılabilinir. Ama ahide atılmaz akide şunun bunun hatırı için, işte onun bunun gönlünü fethedelim aman kırılmasın diye ben satamam. Kardeşler akidemizin muhafuzu olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi geldik, nahal 50. ayet. Evet. Şey evet. Yani Kur'an inkarcıları, yani sünnetin dışında olduğu Kur'an inkarcıları hep felsefe yoluyla, akıl yoluyla Kur'an'ı Kur'an'la vurmaya çalışıyor. Mesela şu ayet-i kerimeye getiriyor. Her nerede olursanız olur, o sizinle beraberdir. Allah'ın her yerde olduğunu savunuyor ya, Allah'ın gökte olduğunu inkar ediyor. Her nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ama Ebu Hanife'ye bile bu birisi sorduğunda diyor ki o şuna benzerdi. Yani bir tane sana bir mektup gönderir, işte ben seninle beraberim demene benzer diyor. Yani. Yani, evet. Akıl yoluyla bize detkiler diyor. Evet. Yani burada onları zaten zaman zaman e, ne yapıyoruz? Gözlem altına alıyoruz. Onlarla alakalı bilgiler veriyoruz. Şimdi geldik o son hadis. Evet ondan bir önce Nahl 50 vardı. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Ya khafun min fawkihim. Min min Onlar üstteki Rablerinden korkarlar. Üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Allahu Teala demek ki üstte. Bakın burada ya khafun rabbahum <gülüyor> min fawkihim. Allahu Teala üstte. Demedi yanda, sağda, solda, değil mi? Allahu Teala İçeride dışarıda denmedi. Hani Al-Bakkalane'nin dediği gibi ne Allah içeride ne dışarıda ne kuzeyde ne güneyde ne doğuda ne batıdan. Yani ne şu cihette ne bu cihette. Allah subhane ve ta'la ya bir ademil vücut dediğimiz bir yokluk izafet. Nerede Allah? Peygamber soruyor nerede diyor. Fisseme diyor. Peygamber cariyeyi tasdik ediyor. Niçin zorluyorsun da Peygamber'in sözünü almıyorsun ki? Felsefe, kelam, insanın aklını zorlar, üretmeye başlar. Akıl, nasdan uzaklaştıkça batılı üretir. Kafasından Allah hakkında tasavvurlar besler. Allah ne içeride, ne yerde, ne gökte, ne dışarıda, ne sağda, ne solda, ne önümde, ne arkamda, ne kuzeyimde, ne güneyimde. Yani Allah için bir yer bulamıyorlar. Şimdi bize de diyorlar ki bunlar Allah'a mekan tayin ediyorlar. Biz Allah-u mekan tayin etmiyoruz. Kur'an ve sünnet diyor. Allah subhanahu wa ta'ala mekanda elbette münezzettir ben belli bir mekan tayin etmiyorum. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki semanın üstünde evet o semanın üstü mekan olarak büyüktür. Evet gözle görülmeyecek anlaşılamayacak kavranılamayacak büyük bir alandır. Biz Kur'an ve sünnetin bize dediğini söylüyoruz. Mekanı tafsidi olarak sorarız yani. Bundan maksat ben mekan olarak Allah-u Teala'nın semada olduğunu söylediğimde sen bunu reddedersen ben Kur'an ve sünnet diyorum. Peki sen ne diyorsun? Yani değil mi? Bunu tafsidi olaraktan söyleriz. Ama kardeşlerim Allah'ın her yerde olduğunu söylemek de bir mekan tayin etmek değil midir? Her yerde. allah Subhanehu ve Teala'nın domuzların yanında, köpeklerin yanında, pavyonların yanında, çiçenlerin yanında, kumar oynayanların yanında da mı Allah vardır diyeceğiz o zaman. Allah her yerde diyorsunuz. Allah muhafaza, necasetin olduğu yerde mi var Allah? Domuzların beslendiği ahırlarda da mı var Allah? Köpeklerin beslendiği yerlerde de mi Allah var? Sizin inancınıza göre sormak lazım. Biz diyoruz ki Allah, ilmiyle, görmesiyle, işitmesiyle beraber bütün varlıklarıyla. Ama göktedir o Allah. Zatıyla, kullarıyla, varlıklarıyla değil. İşte burada usulleri bilirse, değil mi kaideleri çözeriz Allah'ın <gülüyor> izniyle. <gülüyor> Olur mu? Allah çalışıyor. Evet. Kalbimizde diyor Allah var. Böyle bir inanç batıldır. Sığmış. Kalbine sığmış hadis olarak söylerler değil ki hadis olarak söyleseler uydurmadır. Evet. Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım. Böyle bir iddia olabilir mi? Böyle bir söz olabilir mi? Kur'an'ın sünnetin diğer delillerine muhaliftir. Bu deminden beri okuduğumuza muhalif. Herkesin kalbinde bir Allah varsa kaç Allah var? Ne kadar batıl bir inanç. Ya biraz usulle, alimlerle hareket etmek lazım. Allah'ın bulunduğu yere vesvese görmüyor musun? Yani kalbe bilmiş süne vesvese ediyor. <gülüyor> bırak vesveseyi. Fahşada görüyorum, münkerde görüyorum. Değil mi? Hem türlü pislikler katte tasarlanıyor, bütün haramlar katte tasarlanıyor. Allah Subhanahu ve Teala haramların, necasetlerin, pisliklerin tasarlandığı mekanın içinde bir karargahta, bir merkezde beraber mi oluyor? Ne kadar batıl bir inanç. Doğru değil mi? Orada değil mi? Evet doğru ama Allah zatıyla nerede anarsan al orada demeyeceksin. Allah zatıyla değil işitme ve görme ve bilmesiyle düşünürsen Allah seninle beraberdir. Doğru inanç budur. Devam ediyoruz inşallah. ehl sünnet vel cemaat arş ve kürsünün hadisi de oku. Hı -hı. Ben gökte olan Allah'ın güvenilir elçisi olduğum halde siz bana nasıl güvenmezsiniz? İmam Buhari ömürlü. Evet. evet, yani Allah Subhanahu ve Teala gökte olan Allah peygamber diyor ki siz diyor gökte olan Allah bana güveniyorken emin iken siz bana güvenmez misiniz? Peygamber ve Allahu Teala'nın gökte olduğunu bize haber veriyor. Şimdi geldik kardeşler, Arş ve Kürsü'nün hakkında bilgi almaya dersimizi bitireceğiz. Evet. Ehli sünnet vel cemaat, arş ve kürsünün takt olduğuna, bu konuda herhangi bir şüphe olmadığına iman ederler. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona alır gelmez. O her yönden yücedir, azamet sahibidir. Bakara 255 Arş yaratılmışların en üstündedir. Onların hepsinden daha büyük ve heybetlidir. O kainatın üstünde tıpkı bir kubbe gibidir. Arşı gerçek manada Allah'tan başka kimse bilemez. Arşın sütunları vardır ve onu melekler taşımaktadır. Kürsü ise arşın önündedir ve allah Teala'nın iki ayağının koyduğu yerdir. Arşın yanında kürsünün durumu büyük bir çere atılmış bir halka gibidir. Gökleri ve yeri kuşatmıştır. allah Teala'nın arşa da kürsüye de ihtiyacı yoktur oraya biraz sonra değinelim orada unutmayalım şimdi o zaman kardeşler arş ve kürsüden haber veriliyor değil mi bu metinde bu cümlelerimizde paragraflarımızda Kur'an ve sünnete göre arş ve kürsü delille geldi mi geldi bakın okuduğunuz ayetel kürsü ve Kur'an'ın en üstün surelerinden ve içerisindeki ayetlerinden bir ayet onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Burada kürsüden bahsediğinde Rahman olan Allah arşa istiva etti. Orada da arştan haber verildi. O halde Kur'an ve sünnette hak mıdır arş ve kürsü? Haktır. Buradaki hak demekten maksat nedir? Delille sabittir. iman edilir demektir. Arşın inkarı, kürsünün inkarı küfürdür. Sıfatların inkarı iptal etmek, ta'til eylemek küfrü gerekli kılar. O yüzden selaf imanları tatilcilerin, inkarcıların, cehmilerin arkasında namaz kılmazlardı. Bir sıfat inkarcısının arkasında namaz olmaz. Şimdi buradaki arştan maksat nedir? Lugat olarak serir anlamına gelir. Sözlükteki anlamı bu. Ama ıslahı anlamda nedir kardeşlerim arş? Bu konuda sizden cevap alalım. Nedir arş? Sizin orada okuduğunuz bildiğiniz bilgiler ışığında arş nedir? Evet. Kim bize bu konuda inşallah nakledecek. Evet söz sizde. Evet. Evet. Sedat hocam oku orada. Hocam arşı Allah azad edenlerden başka gerçek anlamıyla kimse bilmez. Evet. Ve onun sütunları vardır. Evet. Ee, bu şekilde iman eder. Güzel. Başka eklemek isteyen Yaşar kardeşi? yaratılmışların en üstündedir. Onların hepsinden daha büyük ve heybetli olduğunu anladım. Güzel. O halde kardeşlerim buradaki arş Allah-u Teala'nın ilk yarattığı varlıktır. Buradaki arş bizim haber verdiğimiz üzerine durduğumuz arş ilk yaratılan varlıktır. Kalemin de ilk yaratıldığına dair deliller vardır ama İmam Ahmed'in birçok imamlardan da naklettiğine göre Asah olan, tercihe racı olan, şayan olan nedir? İlk yaratılanın arş olduğu ve ilk yaratıldığında da su üstündeydi. Arşı Demin Bukhari'de hadis okudu. Arşı suyun üstünde idi. Şimdi biz bunları idrak edemiyoruz, anlamıyoruz. Ama Allahu Teala bize bunlardan haber veriyor Peygamberin diliyle. Ve yaratılmışların en büyüğüdür. Şimdi. O zaman kardeşler yani hadiste geldiği gibi hani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın daha önceden de söylemiştik. Arş kürsünün yanındaki konumu çöle atılan bir halka. Şimdi diyelim ki kürsü bir halkadır, çölde bir yüsüktür ama arşı ise Allah Subhane ve Teala'nın bir çöl gibidir. Böyle büyük bir alanı kapsıyor. O halde arşın maksat nedir kardeşlerim? Allahu Teala'nın daha önce yaratmış olduğu bir varlık olup ve gök kubbenin üzerinde semanın üzerinde bir kubbedir ve yaratılmışların en büyüğüdür ve dünya üstünde bir kubbe hükmündedir ve kürsüden büyüktür. Arşı kürsünün yanında kardeşlerim o halde çöle atılan bir yüzük gibidir, bir halka gibidir. Arş bir çöldür ve kürsü ise onun yanında bir halkadır. Kürsü ise arşın önündedir ve Allah subhanahu ve teala'nın iki ayağını koyduğu mekanın adıdır. Vallahi Teala kürsüsüne bu şekilde değerli kardeşlerim kurulmuştur ve üste olmuştu bu şekilde iman ediyoruz kardeşlerim. Şimdi Allah arşa ve kürsüye muhtaç mı ki böyle bir şey yarattı? Allah arşa ve kürsüye muhtaç mı ki? Orayı okuyalım, orayı da anlayalım ve bitirelim. Evet. Allah Teala'nın arşa da kürsüye de ihtiyacı yoktur. Evet. O arşa da arşın dışındaki diğer varlıklara da muhtaç olmaktan münezzehtir. Allah-u Teala hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak kadar yücedir. Aksine arş da kürsi de onun kudret, kudret ve eyemenliğine, eyemenliğiyle taşınan iki varlıktır. Evet. Şimdi o zaman Allah-u Teala kendisi vardı, arşı yoktu ve kürsüsü yoktu. Doğru değil mi? Sonradan arşını ve kürsünü ve diğer bütün varlıkları Yarattı. Demek ki muhtaç değildi. Ama Allah hikmeti gereği yarattı. Yani arşı ve kürsüsünün olması ona muhtaçlığından dolayı değildi. Bize bir soru sorulsa deseler ki Allah arşa muhtaç mı ki yaratmış? Kürsüye muhtaç mı ki yaratmış? Yani siz Allah'ın semada olduğunu söylüyorsunuz. Semada arşına istiva ettiğini, üstü olduğunu, yükseldi kurulduğunu söylüyorsunuz ve kürsüsü olduğunu söylüyorsunuz. Allah muhtaç mı ki? Hayır. Allahu Teala bundan münezzehtir. Allah, Allah Subhanahu ve teala onlar yokken de vardı. <gülüyor> He, yaratan bir Rabbul Alemin yaratılan bir varlığa asla muhtaç değildir. O halde dolayısıyla biz burada onu bir muhtaçlıktan dolayı yarattığını söylemiyoruz, inanmıyoruz. Hikmeti gereği idrak edemiyoruz. Diledi böyle yarattı. Diledi kürsüsünü, arşını e, kürs, arşın, arşın kürsüden daha büyük yarattı. Değil mi? Arşı semadan daha büyük yarattı. Allah-u Teala hikmeti gereği bunları yaratıyor. Diledi altı günde yarattı. Neden beş günde değil değil mi? Diğer günlerde değil. allah ve Teala dilediği günlerde de yaratır. Bu halde biz burada arşına da iman ediyoruz. Kürsüye de iman ediyoruz. Ve hepsinin Allah'tan bize bildirilen bir sıfat olduğunu doğruluyoruz. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah-u Teala'nın diğer sıfatlarına değinmeye çalışacağız. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve töbü ileyk Allah külsan razı olsun bu arada herhalde künefe hazırladım başladı gene Senin al hocam yok mu <gülüyor> kapatabiliriz